وَاستَعِذُوا لِلَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهم نعوذ بك من مزات الشاطئين وعوذ بك ربما يحطرون بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون يجرهم بغير حساب صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين وستغفروا الله الحي القيوم حصنتكم القيوم الذي لا موت أبدا وَدَفَعَتْ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلٰى حَوْلَ وَلٰى قُوْوَتَ اِلَّا بِللٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظَيِّمِ İmam Gazali Hazretleri Eyvel Veled Risalesinde e, ne buyurdu? Sana ne lazım? E, mürşit lazım. Evladım, ilmi çoğaltmaya ihtiyacın yok, ameli çoğaltmaya ihtiyacın var. Sana şimdi hak yolunun yolcusuna gerekenleri söyleyeceğim. Ne lazım? <gülüyor> Efendim, ben Allah yolunda yürüyeceğim, ilerleyeceğim, Mevla'yı bulacağım Diyen adama ne lazım? Rızasına ereceğim diyene Şeyhun Bir şeyh lazım Peki bu şeyhin şartı nedir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vekil olacak e, Alim olacak Her alimin işi değil Bunları okuduk Şimdi sana bazı alametlerini beyan edeceğim Kısaca herkes kendisinin Şeyh olduğunu ve mürşid olduğunu iddia etmeye kalkmasın demişti Ondan sonra ibarede nereye gelmişti? Şeyh dediğin ne olur? Dünya sevgisinden moriz olur Yani yüz çevirici olur evet. Şimdi evvela bir şey efendide ne olmaması lazımmış? Dünya sevgisi olmaması Bir mürşitte dünya sevgisi varsa mürşidim diyen adam da bundan buna tabi olunmaz Dünya sevgisi de ne olmaması lazım? Kendi zengin olabilir. Ama dünya sevgisi kalbinde olmaması lazım. Onu meşgul etmemesi lazım. Zekatını, tasatdukunu, bolca hayrını, hasenatını yapar olması lazım. Illaki malı mülkü var diye de bu adamdan veli olmaz, mürşit olmaz diye de bir kural yok. İmam-ı Azam Efendimiz de zenginiz çok. Şimdi e, burada e, makam sevgisi özellikle birinci alamet Dünya sevgisinden yüz çevirecek tamam. İkinci alameti rütbe ve mevki itibar sevgisinden yüz çevirecek. Şimdi bu e, bazı gelen mal sevgisinden de yüz çevirir de önder olma, lider olma, reislik ve itibar sevgisinden yüz çevirmek daha zor gelir. Ahrumaya kürmin kalbi, arifi billah, huburiyase. Bir adam. Tarikata girdi, tasavvufa çalıştı, riyazatlar yaptı, açsuzsuz kaldı Artık bütün makamları geçti, o da bir mektep gibi derstir biliyorsunuz O makamları geçti, geçti, geçti, geldi Kalbinden Allah'ın dışındaki masiva dediğimiz Teallikat, şedda, dağınık alakalar, ilgi ve ilişkileri Ata ata ata, hani tasfiye hareketi, temizlik, temizlik, temizlik, tezkiye Her şey kalbinden çıkar Çocuk sevgisi, şu sevgisi, bu sevgisi. Bütün hepsi çıkar en son çıkacak nedir? Hubbu riyaseti reislik sevdasıdır. Allah! Baş ol da demiş. Ne baş olursan ol demiş ya. Böyle bir rezillik. Ahuruma egru min ruhu bir diğer rivayette var. Sıttıkların, yav sıttık ne demek? Peygamberden sonraki mertebe. Velilerden de yukarıda. Sıttıkların kafasından bile en son ne çıkar? Hubbu riyase reislik sevgisi. Baş olayım. Üç kişi bir araya geldi baş olayım. Arabadan emir seçecek emir ben olayım. Yani bir arabaya binilince yolculuğa seferi mesafeye ne seçilir sünnet birisi aramızda hemen adam istiyor kendi olsun. Allah Allah. Ya bu itibar ve makam sevdası ne bela ya Allah. Allah. Hatta diyor ilimde üstün olayım. Bu da sıkıntı diyor. Yani ilimde reis olayım. Bu da sıkıntı. İbadette reis olayım. Yani herkesten fazla ibadet. Niçin yine parmakla gösterilirken en fazla bu ibadet ediyor densin. Bu çok tehlikeli bir şey ya. Zaten ne diyor? Mamra benzeder mektubatta çok şey. Bi hasbimi en ile bile parmağı. Bir adama şer olarak yeter. Biraz benim başıma da geldi Allah beni muhafaza etsin. Nedir o şer? Parmakla gösterilmesi. Yani herkes onu parmakla tanıyorsa, gösteriyorsa şer olarak yeter. İlla men asana Allah sonuna ekler. Bilmiyorum, hadiste mi ekleniyor, imam Rabbani mi ekledi, onu bilmiyorum. Allah'ın korudukları müstesnadır. Allah'ın korudukları, Allah muhafaza buyursun. Yani parmakla gösterildiğin zaman nefis girer, delik açılır. Bu ben meselesi, mürşit denen makam sevgisinden yoraz edecek. Evet, ne s-Tâ'nü'lâ tilke dâru lâ âhiretûne fil ardî. Velâ fesâdâ. Ayet-i Kerime'de Kasas suresi olacak. Ahiret yurdunu kime veriyoruz? Yükseklik istemeyenlere. Yükseklik taslamayanlara demiyor. Yükselmek, istemeyenlere. Hava atmak için olursa, çok tehlikeli. Yani, ben şundan daha itibarlı olayım. Bu mantık, ilminden, amelinden istifadeyi men eder, mahrum eder. Allah Teala biz o hale düşmekten muhafaza. Amin. Kim canı dünyayı ve kim dünyanın süsünü, makamını, mertebesini isterse dünyada karşılığını bolca veririz, hiç de eksik bırakmayız ama ahirete ne çıkar? Ülâkellediğine <gülüyor> Karşılığında ahirette ateşten başka bir şey kalmaz ve <gülüyor> Dünyadaki yaptıkları iy ameller de boşa gider ve batılun ma Zaten onların yaptıkları hiçbir kayda değmez. Boş işler. Çünkü derdi ne? Dünya hayatında makam, mertebe, mevki, tanınmak, duyulmak, bilinmek vesaire vesaire. Allah muhafaza. Ya Rabbi'l alemin Hadis-i şeriften buyuruyor: "Hubbul cahi vel maliyun bitanin nifak <Sessizlik> fi'l kalb keman bitu'l ma'u'l bakra." Su olan yerde ne biter? Hemen yeşillik, su yeşilliği bitirdiği gibi mal sevgisiyle makam sevgisi de adamın kalbinde hemen yeşertir ve bitirirler. Neyi bitirirler? Munafıklığı bitirirler. Rütbe sevgisi varsa bir adamın kalbinde ikiyüzlülük, sahtekarlık, dal kavukluk, yalakalık bol bulunur. Çünkü neden? Maksadına ermek için. Ve bunu da neyi getirir? Tavizleri getirir. Ve böyle insanlar lider oldukları zamanda, yarın bir gün giderler giderler giderler bir noktada toslayıp çuvalladıkları ve ümmeti de perişan ettikleri, arkalarında da birçok insanı dalalete sevk ettikleri günümüzde müşahede edilmektedir. Çünkü neden? Benlik varsa, makam varsa, itibar, biz neyiz, biz ne anlatıyoruz burada? Mürşide uyun, biz mürşit değiliz. Şeyh bulun, biz şeyh değiliz. Tamam. Bunu söylüyoruz. Sen kendine adres vermeyeceksin. Milleti kendine bağlamayacaksın. Sen kendin bağlanmaklık adamsın. Bir de milleti kendine bağlıyorsun. Biz mürüt olamamışık. Ne anlatacağım sana ben? Mürit olmanın yolunu anlatırım. Sen de uyarsan kazansın, ben de kazan. Uymayan kay kaybeder. Sen kime delil gösteriyorsun? Ne gösteriyorsun? İnsanları kendine bağlama uğraşıyorsun. Helak olursun. İnsanlar kendine bağlanır mı ya? Adamlar kendine rabuta yaptıranlar çıktı ya. Ya rabuta yaptırmak dedin mi? Sen nefsinle duran adamsın. Bir anda adam sana rabuta yap. Sen zaten nefsinle beraber o da helak oldu. Sen de helak oldun. Sen bunu nasıl kaldıracaksın? Gittin kabloyu trafoya bağlıyorsun ya. Patlatacaksın her tarafı sen. Kafan çalışmıyor musun Sen ne işin var? Rabuta yapmayı beceremiyorsun ya sen cahil adam. Yok vekilim, yok halifeyim, yok şuyum, yok buyum. Neler gördük ya Rabbel Alemin ya. Adam şurada dergi açtı altta Ne uğraştırdı bizi ya Gelen giden gelen giden Dünya herkes akın ediyor Hasta okuyormuş Şunu yapıyormuş Bunu yapıyormuş Şeyh olmuş Gitmiş Sirt'te Tillo'da İsmail Fakurullah'ın mezarında kalmış 30 gün 40 gün şeyh olmuş Lan Ben öyle 80 gün kalırım Bir şey oladığım yok Erdik gün mezardayım Bir de icazet uydurmuş almış Allah ya Rabbi. Bayram Hoca ile Huzur Hoca İkisi de şehidimiz Rahmetullahi Aleyma gittiler yahu sen eskiden efendinin müridiydin bizim talebemizdin sen ne zaman böyle şey oldun milleti saptıracaksın falan nasihat ediyorlar bağırıyor çağırıyor Resulullah geldi görmüyorsunuz şuradan şu girdi şimdi buradan bir çıktı yahu sen Hızır Hoca Bayram Hoca'yı ne zannediyorsun Hızır Hoca Bayram Hoca sana kanar mı ya? ne konuşuyorsun dediler ya delim içindesin ya adama nasihat etti dedi. ne yapacak nasihatkar etmedi ondan sonra başına gelmeyen kalmaz buradan oluk oluk millet gidiyor oraya niye adam şeyh olmuş gelmiş buraya ben de o zaman cuma kılıyorduk burada cuma kılıyordum gelmiş buraya cuma adam yeşiller sarmış seyyid olmuş şeyh olmuş bir şey olmuş ulan hadi şeyh oldun da seyyid nasıl olacaksın anan baban seyyid değil ya. ondan sonra oturdu buralara geliyor gidiyor bana yaklaşmaz çalışıyor çünkü buraların ağası benim derdim hikaye ya işte yani bu civarda da şimdi aşağıya tekkeyi kurmuş bir tane de burada birisi daha bir şey kurdu. Allah'ım gittim Ravza'nın kapısında, bir acet namazı ya Rabbi Şu iki belayı kaldır başımızdan, bizim mahalleyi mahvettiniz. Hakikaten kısa zamanda iki belada kalktı, burada. Bazı çok tuttururum ben Ha. Ondan sonra arkadaş, din için çok tuttururum, nefsime bir şey tutturam. Ondan sonra, ya Allah'ım zarar var, adam Almanya'dan gelir, geliyor bizim Yüceli oraya, orada manav oradan diyor ki felancaya nereden gidilir la bizim burayı es geçiyor ya burada adama namaz öğretiyoruz abdest öğretiyoruz bilmem ne onun derdi cinlenmiş mühülenmiş evliya uçmak kaçmak bir şeyler gidiyorlar aşağıda ya yapmayın et mi hanım kardeşlere o kadar ilan ettim bunlar mürşit olmaz böyle şey olmaz bunlar dünya işleri var yani bir türlü yanlış var bir kere gelmiş burada gece yine birkaç müriti arkasından geliyor şimdi Gelmiş şurada muhtarın arkasında yatırlar var. Onlara okuyun ha. Orada şu muhtarlık binası var ya park. Parkın arkasında yatırlar var. Kimse de bilmez onları. Oradan gelmiş onları okuyor falan. Ben de gece geldim arabadan iniyorum. Gece vakti gece yarısı bu da. Kören korkacak yani. Sarmış sarbalamış gidiyor. Ya sen benim aleyhime niye konuşuyorsun dedi. Yani ben hani cumaya da geliyorum falan hani. Bana göya ip atıyor falan. Bak dedi. Sen beni istediğin kadar methet, istediğin kadar sev, istediğin kadar cemaat adam yolu Ben senle uyuşamam. Neden? Sen Efendi Hazretlerinden tarikat dersi aldın mı? Aldın. Müritlik yapıyor muydun? Yapıyordun. Peki Efendinin ne noksanını gördün de Efendi'yi terk ettin dedim. Lap dedi durdu. Hayır sen şimdilik şeyh oldum diyorsun ama sen Efendi'den dersini ne sebeple terk ettin kardeşim? Efendi'de ne şey gördün? İşte bu. Çünkü ne buyruluyor? Menarefe tarikan ile Allah. Kim Allah'a giden bir yolu bildiyse. Biz Muhammed ve Hazretlerinden bulduk. E Allah'a giden yolu bulduk, Allah'ı bulamadık da. Ama herkes başka yollar da var. Değil mi? Menzil cemaati var, Erenköy cemaati var, İskenderpaşa var. Allah hepsini hayırlı mübarek yapsın. Hep Ehl-i Sünnet yollar. E şimdi sen bir yoldan Allah'a giden yolu buldun? Buldun. Sümmer hocamini sonra ondan döndü Sebep bir gayri mucibin Gerektiren bir sebep var mı? Yok Senin şerh bağlandığın adam bir şerahsızlığını gördün mü? Haramını gördün mü? Yalanını gördün mü? Dolanını gördün mü? Görmedim E niye ayrılıyorsun? E keramet görmedim E keramet şart mı? En büyük keramet ne? E, i̇stikamet. ya Yani keramet çok var zaten efendi dolu da Sen efendim Ne sebeple terk ettin? Eğer ki sen Allah'ın dinine muhalefetten dolayı mucib bir sebep yok bıraktınsa bu yolu اَزَّبَ اللّٰهُ بِعْزَابٍ لَمْ يُعَزِّبْ ب۪ي اَهَدَمْ مِنَ الْعَالَم۪ينَ Efendi Hazretleri okurdu bunu Allah ona öyle bir azap edecek ki alemlerden kimseye öyle azap etmeyecek yani bu girmek kolay da çıkmak mesele yani bu çocuk oyuncağı değil yani biat ediyorsun söz veriyorsun Ondan sonra terk ediyorsun. Neye göre terk ediyorsun kardeşim? Hani görürsün bakarsın senin şey karılara el öptürüyor, kepçe gibi uzatmış falan. Ayaklarını masaj yaptıran şeyhler de vardı kadınlara. Fatih Camisi'nin şadırvanında bütün karılar ayağını yıkıyordu adamın. E dolu şeyh gördük bizde. Hasil sen bir sebep görürsün, mucip görürsün. Yok kadına el öptürüyor, yok e, efendim ayağını yıkattırıyor. Bilmem ne, bir şerahsızlık. E, o zaman dersin ki arkadaş bu adam şerahsız. Ama bir sebebi yokken dönen büyük azaba girer. Onu deyince ona sustu. Yani ona şunu demek dedim. Sen bana alttan almak lan. E gelip de bana işte hani cumalara sana geliyorum falan. O da çok meşhur olmuş ya o aralar falan. Hani beni de zannediyor ki ben de ona hani ne haber falan diyeceğim. Sen efendiyi terk eden adama ben ne yapar nasıl diyeceğim ne haber? Olmaz bizde. So, bak kendini de elakettiler. Milleti de elakettiler. İslam'a ne büyük zararlar verdiler. 28 Şubat'ı patlattırdılar. Erbakan Hoca'ya mübarek adama ne hakaretler ettirdiler. Değil mi? Ay şimdi bu kadar, yani sen sadece bizim mahallede bitmiyor iş. Senin dünya sevgin, dünya hırsın, mal hırsın, şeratsızlığın, edebe muayyaretin, yani bütün İslam alemine kadar zarar verecek belalar açıyor milletin başına kardeşim. Onun için önüne gelene mürşit diye bağlanmak caiz değildir. Veli diye inanmak caiz değildir. Allah'ın düşmanına, Allah'ın dostu diye inanırsan çarpılırsın yani. Bunun da bir alameti olması lazım. Vasıfları, şartları bulunması lazım. Önüne gelene ben bundan şunu gördüm. E belki de cinler bir şey yaptırıyor ona. Belki cinli. Öyle gavurdan da bir şeyler görürsün harikuladelikler. Cini var, şeytanı var. Kırk türlü okkabazlığı var bu işi. Bunun sıhhatini, şartını dünyaya meyletmeyecek. Ondan sonra makam, mevki, hırsı Olmayacak, sana git oku dediler okumuyorsun Bir medreseye girdi baktı ki talebelik zor e Ben buradan hoca olana kadar canım çıkacak Talebelik zor, en iyisi şeyhlik kolay demiş Herif de dedi ki ben hoca olamıyorsam bari şeyh olayım Aaa ne güzel meslekler ya Adamın dediği gibi Ne iş yapıyorsunuz dedi, şeyhim dedi Ulan şeyhlik meslek midir sen deli misin değil mi? var Şehim Şeyhim denir mi ya hiç bir Allah dostu ben veliyim der mi? Ben şeyhim der mi ya? Böyle bir şey gördük mü, duyduk mu ya? Kabak gibi konuşanları zaten anlamak lazım. Öbürü zaten peygamberlere şey kıldırdım diyor adam. bitir kıldırdım Miraç'ta diyor ya. Yani adamlar... Yani tezcan kardeş. Deli arıyorsan, ruh hastası arıyorsan memleket dolu. Sen gelip Ya Rasulallah diyenlerle ne uğraşıyorsun ya? Ya Resulullah diye de yolunu bulmuş ya. Sen kafayı bulmuşlarla uğraş ki, yolunu bulanlarla ne uğraşıyorsun? İş mi bitti senin? Hadis-i şerif Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "Madi ibani dariyani yani fi zurriyyati ganam min bi'akther fesaden min hubb-i şerefi vel mal fi din Bu hadis-i şerif ne acayip. Çok önemli. Tabarhani Mucem-i Kebir'de de var, Efsat'ta da var. İki tane kurt. Ama ikisi de aç kurt derler ya, aç kurt. Tok kurt belki saldırmaz. İki tane aç kurt. Nereye saldın bunları? Koyun sürüsünün içine. Bu iki tane aç kurt, koyun sürüsünün içine salmışsın. Bu sadece doyacak kadar bir taneyi ikisi birden bölüşüp yerde mi bırakır? Yoksa küllüsünü boğup mu bırakır? Bak şimdi, hadis-herife bak. İki tane aç zararlı kurdu koyun sürüsüne salsan ne kadar zarar verir? Şeref sevgisiyle mal sevgisinin bir adamın dinine verdiği zararı veremez diyor. Bir adamda mal sevgisi varsa dinini satar para için ya. Makam, mevkiye gelmek için her tavizi verir, dinini satar ya! En yakın hocasını satar, şeyhını satar ya! Yeter ki ben makam, bir mevki, bir koltuk, efendi hazreti koltuk sandalye der, koltuk elde edeyim diye. Ya Bir adamın dinine, malın, mal sevgisiyle, şeref sevgisi, şeref ne? İtibar, itibar. Yani makam, mevki, sevgisi, bir adamın dinine, imanına, Zarar Verdiği kadar iki aç kurt Koyun sürüsüne da daha fazla zarar Veremezler Allah Teala Ya Rabbi Ya Rabbi Arif'i billah olanı bile Kalbinden en son çıkıyorsa Bizden ne zaman çıkacak belli değil Ya Rabbi can çıkmadan çıkart Ya Rabbi Amin. Can çıkmadan Bu sevgileri bizden çıkart Ya Rabbi Amin. Canımızı imanla çıkart Ya Rabbi Amin. Amin Çünkü bunlar imana zarar var bu itibar sevgilerinin imana son nefeste kurtarmaya zararı var. Peki de kafir ölme tehlikesi var. Evet, insanlara şeyhim, hocayım, şuyum, buyum diye liderlik, önderlik taslayıp da insanları saptıranlar son nefeste imanlı gidemezler. Tehlike. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali Efendimiz'e kerramallahu teala ve cevkûl Ne buyurdu? اِنَّمَا هَلَاكُ النَّاسِ بِالتِبَاعِ الْهَوَى وَحُبِّ الْسَنَاءِ وَالْجَاهِ Bütün insanların helakine'ye bağlıdır. Canlarının istediğini yapmalarına bağlı. Canın ne istiyor? Film seyredeyim. Ne istiyor? Maç izleyeyim. Ne istiyor? İçki içeyim. Ne istiyor? Zina edeyim. Canın ne istiyorsa yaparsan, helakin bundandır. Nefsin istediği seni helak edecek. Bir de övgüyü sevmek övüleyim beğenileyim Ya hiç tenkide müsait adam yok ya en ufak bir ima ile bileşiyorsa kime demek istedin o lafı? sana demek istedim ne var? sen de gel bana de demek isteme direkt de ben hiç kocunmam yanlışımı söyleyen elini ayağını öperim ki beni tanıyan bilenlerde de birçok ikaz edenlerde benim de büyüklerim ben de çocukluklar yapmışım ve cemaatin içinde de beş yaşından beri büyüklerimin yanında büyümüşüm ama nasihat olmayacak mı ya? bir insana poh poh poh poh nereye gidiyorsun? övgü sevgisi makam mevki sevgisi insanları helak eden nefse ittiba nefsin arzularına uymak onun içindir ki hubbuddünyara şükürlik hatıya bütün hataların başı ne? dünya sevgisi neden dünya? dünyayı seviyorsa rütbeyi sever dünyayı seviyorsa parayı sever Hepsi geliyor, geliyor, bağlanıyor, dünya sevgisi. Ahireti seven adam bu yanlışlara düşmez ve düşmemesi lazım. Dünya çabuk biter, çabuk tükenir. Allah Teala indinde hakir ve değersiz. Allah Teala dünyayı rahmet nazarıyla yarattığından beri bir kere bakmamış. Et dünya mel'unetün. Dünya lanetlenmiş. Makamı da mertebesi de. Rütbesi de, riyaseti de. İlla zikrallahu mava Alim âlime ve Allah'ın zikri olanlar, namaz, abdest, ibadetler, ilim meclisleri, alim müteallim, dini bilen, öğreten, talebelik yapan, dinleyen bunlar müstesna geri kalan küllüsü lanet diyor ya Resulullah. sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacağız ne elde edeceğiz bundan iyi yer mi bulacağız ya? bundan iyi makam mı bulacağız arkadaş ya? şu anda reisi cumhurluğu bana versen vallahi billahi tarafına bakar mıyım? acaba der miyim yani? içimden yahu diye düşünür mü? Acaba İslam'a hizmet eder mi falan? Bırak o numaraları şimdi sen ya. Bırak o numaraları geç o işlerden. Gördük biz o işleri. Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi. Allah rahmet eylesin. Amin. Kabri nur olsun. Amin. Ya Milletvekili de oldu. Erbakan Hoca zamanında. Adam oradan 80'de ihtilal patladı başına bir de hapse girdi. Orada da tabi hoca diye onları okutuyordu. Her sabah işrağı kadar Erbakan'larla tefsir, hadis felan Baya ders yaptırdı onlara yani. Hepsi molla oldular orada, çıkadakada. Ama adam dedi ki kardeşim, ha bu birlemle şeytani bir siyaset. Şeytandan Allah'ın, bir de siyasetten Allah'ın. Bizim işimiz değil, biz hoca adamız, evladım dedi. Hizmet mi arıyorsun dedi bana, Konya'da evinde ziyaret ettiğimde. Hizmet mi arıyorsun dedi. Dine hizmet arıyorsan, ümmete hizmet, Allah'ın Rasulün yoluna hizmet arıyorsan, o sultan var ya dedi o Mahmud Efendi dedi. Onun dedi yolundaki. Medrese açmak, talebe yetiştirmek. Bir kişiyi daha cehennemden kurtarmak. Hizmet bunu gördüm dedi ben. Ben de yanıldım dedi bu siyaset işine girdi. Hocaların siyasette ne işi var ya? Siyasete karışırlarsa hocalardan sakının buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bize ne? El ulema uvene Allah. Alimler Allah'ın emin, yedi emini güvendiği kişiler. Mâle müdahilü sultan. Yönetime karışmadıkları sürece. فَاِذَا دَخَلُونَ فَاَحْذَرُونَ Karışırlarsa sakının, sakının, sakının. Ha bazı alimler görüşürler ama neden? Kendi için değil. Allah için emni yapılır veya şunu şu vazifeye getir denilir. Niye ehil budur? Yanlış adam gelirse milleti berbat eder. Bunlar ayrı. Makam sahibi. Efendi Hazretleri gibi vesaire. Büyük meşayihin işleri. Bizim işlerimiz değil. Onun için biz dünyanın makam mevkisini ne yapacağız ya? Ne, bundan daha büyük ne var? Lanetlenmemiş tek ilim, ilim, ilim, talebe, alim, müteallim, muallim. Dinle uğraşalım. Hasen-i Basri Hazretleri'nin yanında dünya anıldığı vakitte ne dedi? Ahlamun evmin evke zillin zailin. İnellabibeb misliha la yughta. Ya uykudakinin rüyaları ya da geçip kaybolacak bir gölgenin altında oturan gibi akıllı kişi böyle şeylere aldanmaz. Allah ım. Biz çok aldandık bugüne kadar Bu saatten sonra aklımızı başımıza getir Ya Rabbi Allah'ım dünyayı bizi aldandırma Ya Rabbi Amin. Kurban olduğum, elden çıkacak olduğunu bize bildir Ya Rabbi Amin, Amin. Allah Allah Evet Mürşid-i Kamil'in alametleri Mürşid-i Kamil'in alametlerinde ne saydı? Şimdi sayılan şeyler Şeyh Efendi nasıl olacak dedi, buraları okudum ama tek tek geleceğim Riyazatla meşgul olacak Riyazatla meşgul olacak, evet riyazatla meşgul olma bahsinde belki kalırız evet min kılletilekli az yiyecek ne yapacak? mürşidin vasıflarını söylüyoruz. getirin götürmeyin yumuldu duruyor ya bu kadar yemekle nasıl olacak? hiç Allah dostu bu kadar yer mi ya? Bu adama bakacaksın yemeği az olacak çok az yemek sahibini nereye çıkarır? Alayı illi yine çıkarır. Evet. Çok yemek ne yapar? Esfale safiliğini, alçakların en dibine adamı indirir. Zünunu musri Evliyanın reisi, Kadisallah söyler ne buyurdu? La teskünül hikmetü bir mütedil. Mülia taamen. Yemekle dolmuş midede ilim ve hikmet yerleşmez. Allah'ın ince ilimleri yemekle dolmuş midede bedende yerleşmez. İmam Gazali Hazretlerinin bir başka eserleri çok eser. Minhacü'l-Abidin diye bir eseri var. O eserin de zikrediyor. Kimden İbrahim Adem olacak? Ya da İbrahim Havaz da olabilir ama İbrahim Adem daha iyi. aklıma gel geliyor. Ben diyor Lübnan Dağı'nda evliyaullah'ın birçoğuyla arkadaşlık ettim. Lübnan Dağı diye bir dağ var. Nerede? Lübnan'da. O Lübnan Dağı ben de gezdim o dağlarda da Bazı Elyesi Aleyhisselam'ın kabri var Bazı evliya peygamberlerin kabirlerine de rastladım Ama orada çok mağaralar var O mağaralarda çok velilerin de mezalları olabilir Evvelce o dağın hep mağaralarında ibadet yaparlardı Meşhurdur evliya ile meşhurdur o dağlar Ömer Melaifçi Allah rahmet etsin, kabri nur olsun Medine'de mübarek vefat et o mübarek öyle der, Lübnan Dağları'nda hep velileri bulmuşum, yani tabi onun yaşı bizden çoğuydu, yakında vefat edildim. Ben kabirleri bulabildim, bazı kabirleri bulabildim, birkaç gün içinde bayağı bir dolaştım ama ee, sağ olanlardan da, e, şimdi yine Abdülkadir G. Hazret'in torunlarından bazı veliler, on sene oldu yine, bazı veliler rastladım, Cüneyt Bağdani torunlarından rastladım, bir tane çok yaşlı bir zata rastladım, e, Seyitlerden, evet ben dirilerden de rastlamadım demeyelim, yalan olur, rastladım. Yani götürdüler beni Ziyaretler yaptım Şimdi belki de vardılar e, Yuş Aleyhisselam'ın da bir makam var orada da mağara içinde orada Onun hemen dibinde bir Evliya Allah'tan bir zat vardı Gezdik yani ölüdür Allah dostlarının ekserisini Lübnan Dağında arkadaşlık etti. Bana diyorlardı ki dünyanın çocuklarına döndüğün zaman yani şehre inince dünya çocukları oluyoruz biz. Biz biz neyisini? Dünya adamları yani. Ebnau't dünyaiyiz. Dört şey vaaz etti. Şimdi ta yüzlerce sene belki bin küsür sene evvelki vaaz bize geldi mi şimdi? Ricalullah'ın Allah adamlarının ekserisinin vaazı geldi mi şimdi bize? Ne kadar kardayız? Dünya kadar parayla bu vazı alamaz. Bakalım dört şey neymiş? Dikkatli, hikmetli dinleyin. Men yüksir bil ekli ibadet Birinci madde Yemeği çoğaltan ibadetin tadını bulamayacak. Bitti. Çok yiyen ibadetin lezzeti olur mu? Olmaz. Sadece geyirmekten adam eğilip kalkamaz yani. Ve men yenem kefiren Çok uyuyan ya ejd ömrü ömrünün bereketini bulamaz. Ya yarısı uykuda geçer mi ya? Ömrünün yarısı uykuda geçer. Hadi 5 saat 6 saat uyudu edezi. 12 saat uyuyanlar var ya. Tabii 24 de var o ayrı bir şey. Kış kış uykusu ayrı bir şey. Ama nasıl adamsın kardeşim? Darda namazlar geçti zaten ya. Çok uyuyan ömrünün bereketini bulamaz. Ve memlemetu ruban nas falan tedrudarab Milleti memnun etme Gayretini bırakmayan Allah'ın rızasını umamaz Derdin ne? Onu razı edeyim, hanım razı olsun Çocuk razı olsun, anam razı olsun, babam Komşu razı olsun Arkadaş şu bu Milleti razı etme derdinde olan Mevla'nın rızasını umamaz Beklemesin yani Evvela kimi razı edeceğiz? Mevla E Mevla'nın razı olduğu şeyde Herkes razı oluyor mu? Allah razı edeyim diyorsun, hanım razı olmuyor öyle mi? çocuk razı olmuyor kiminin anası razı olmuyor oğlan sakal bırakacak, anası ne diyor? kes o sakalı dese ki yok ben müslümanlık sakalı bırakmadım, hipi sakalı bıraktım tabi oğlum takıl şimdi böyle biraz o şimdi neden korkuyor? ulan cübbeliyi dinledi internetten sakalı niye bıraktı acaba? kadın ne dedi kızına? çarşaf giyersen dedi sütümü haram ederim sana Diyse ki Kerhaneye gidiyorum. Git kızım hürriyet var, özgürlük var. Demokrasi. Değil mi? Çarşaf gelsen dedi, sütümü haram ederim sana. Bizim efendi Hazan ne dedi? "Vay, sütü bozuk ana." dedi ona. <gülüyor> ya. Yani şimdi böyle cins cins insanlar var. Sen Allah'a mı razı edeceksin, onu bunu mu razı edeceksin? Ana babanın rızası en önde gelir ama Allah'ın rızasından sonra gelir. Sen anan, baban sana sakalını kestese dinlemeyeceksin. Namazı bırak dese Dinlemeyeceksin. Açıl çıplak gezdese, dinlemeyeceksin, öyle mi? Git faiz al, kredi al da bana ev al, araba al dese dinlemeyeceksin. Harama yalana girilir mi ananda dedi baban dedi. Milletin rızasını boş ver. Tabii şimdi ana babadan çok karıyı razı etme meselesi daha önemli şu anda. Karıyı razı edelim derken niceleri cehennemi boyluyor. E kadın istekleri bitmiyor, bunun da parası bitiyor. Ondan sonra oradan al, buradan al, borç al, ödeme, rezil ol. Bu nedir yav kardeşim? Otur oturduğun yerde. Milletin rızasını bırak. Önce Mevla'nın rızasına bak. وَمَنْ يُكْزِرْ بِفُضُولِ kelam Burası hepimizin ocağını batıracak son noktadır. فَلَا يَخْرُجُمِنَدْ دُّنْيَا ala din اِسْلَامِ Fuzuli bak bak gıybet dedikodu iftirayı konuşmuyoruz. Haramlardan bahsetmiyoruz. Fuzuli boş konuşan dünyadan İslam dini üzere çıkamaz. Ben bundan ödüm koptu ya. Bütün dersler bir yana, bu bir yana ya. Bu çok gevezelik. Hakikaten, çünkü insanı dinden çıkaracak elfazı küfür, elfazı şirk, yani dinden çıkaracak laflar var. Bunun da kitaplarını topladım bir araya. Önce diyorum bunu mu ders yapsam? Yani Aliül Kari'nin var vesaire, ulemanın 3-4 eser topladım. Yani hangi sözler imandan çıkma tehlikesi? Şu anda bizim ekmek peynir gibi konuştuğumuz laflar var içinde. Ya. İtikad meselesine taalluk ediyor. Yani bunları bir ders yani ilk ders belki de bundan yapılması lazım. Yani o kitapları hatta yeni ayırdım yakınıma dedim ya bunlardan bir inşallah bulurum ben de kütüphaneler birbirine karışmıştı. Buluruz inşallah. Bir ders yapmak lazım. Çok konuşan dünyadan İslam dini üzerine çıkamaz evet. Sehel tüsteri olacak radıyallahu anh kaddesallahu aleyhi Ne buyurdu? Bütün hayırlar efendim Dört şeydedir, bütün veliler, üçler, yediler, kırklar, bu dört şeyle veli olmuşlardır. Baş sermayemiz açlıktır. Geride zikredilenler, anladın mı? Efendim, az uyumak, az konuşmak, az yemek, bir de her işte Allah'ın rızasını gözlemek. Bütün veliler bu dört şeyle veli olmuştur. Ama açlık sermayemizin başıdır Efendim Bütün selametler, ibadetler, halavetler lezzetleri açlıkta bulduk Çünkü açlıkta aynı zamanda ne var? Sabır var Ama e, açlığı da aşırı götürmemek lazım Çünkü aşırı götürürsen de ne olur? Ayakta namazda duramayacak kadar e, Kuvvet kaybı olur Bir de hafıza ne olur? Bozulur Hafıza zayıfladı mı ne olur? Hele bir de devamlı ibadet, zikir yapıyorsun, çok da az duruyorsun, cinler musallat olur. Cinler musallat olunca da sen gördüğün zuhurat rahmani midir, şeytani midir, ayıramayacak kadar kafan bulaşabilir. Onun için bedeni dik tutacak, aklı başta tutacak kadar da yemek icap eder. Burada dengelemek aç, az yemekten daha zordur. Dengeli yemek, az yemekten daha zordur. İnsan bünyeyi, bedeni az yemeye bile arıştırabilir. Ama dengeliyim dediği zaman orta hali gideceği zaman nefis yine ne tarafa çeker? Fazla yemeye doğru mail etmek ister. Yoksa hiç yemiyorum desen, yani ölüm orucu var da adam terk ediyor gidiyor. Yemiyor yemiyor ölüyor yani. Ama ona iki tabak versen, o üçüncüde tatlıyı göstersen o daha zor gelir işte. Göstermeyin öleyim der yani. Çünkü orada görüp de yememek, bulup da yememek imkan varken dengelemek. Bir de işte bu oruç, oruç, oruç he? Şimdi Muharrem orucu 10 gün. Zaten benim tariflere bakarsanız yani bayağı bir açlık var. İftarda da sünnet üzere yerseniz evliya olma birkaç karış kaldı yani. Hemen hemen yaklaşıyorsunuz. Üç mü olacaksınız, yedilere mi, kırklar mı gireceksiniz bilmiyorum. Nereye girerseniz Allah kabul etsin, bizi de arada unutmayın yani. Yani bu hocanın vaazlarıyla biz de yedilere girdik, üçlere girdik. Ya Rabbi bunu da affet bu adamı, da affet imanını nasip yani. Bir şey istemiyoruz para pul. He? E tamam. İnşallah unutmayın beni de. Olabilir içinizden veliler olacak yani. Bu kadar oruç namaz, benim dediklerimi yaparsanız zorlanan evliya olacaksınız. Başka çare yok. <gülüyor> evet. Latumitu qulubakum bikasreti't-ta'am ve'ş-şarab. Kalplerinizi çok yemekle, çok suyla öldürmeyin. Fe'innel kalbekez-zir'iyemujiza ke'sru 'aleyl-ma'. Suyu vermesen Bitki ne olur? Ölür. Çok verirsen doldur, doldur, suyu doldur, göl yap, çürür. Onun için kalp ne gibidir? Ekin gibidir. Suyu çok geldi mi de az kaldı mı kurur, çok geldi mi ölür. Onun içindir ki e, kalplerinizi yemekle, içmekle, fazlalığıyla öldürmeyin. Efendim, tokluk ne yapar? Geri cekalılık yapar. Kalbi köreltir, beyne buhar götürür, beyne buhar götürünce o da ne yapar? Uyku yapar. Çocuğa bile çok yedir, hafızası bozulur. Böyle durur. Lapa gibi böyle durur. Ha böyle bakar. He, fast food fast food, doldur, yedir. Böyle böyle. Hiç kalkamaz. Ne anlayacak o çocuk? Ya? Çok yedirmeyin. Onlar da, onlar da dengeli yedirin. Ondan sonra ben beyne çok çok yemek ne getirir? Çok su içmek ister. Çok su içince ne ister? Beyne buhar gittiği için sudan. Suyun olduğu yerde ne oluyor? Buharlanma. Beyne giden buhar ne getirir? Uyku getirir. Evliyaullah ne buyururdular? el müridîn Ey Allah yolunun müritleri. La teekülü kezîrân Çok yemeyin. Feteşrebû kezîrân Sonra çok içersiniz. Fetenâmû kezîrân Sonra çok uyursunuz. فَتَحْسَرُوا فِي لَاٰخِرَتِكْ فَتَنْدَمُوا فِي لَاٰخِرَتِكْ اَثِيرًا Sonra da ahirette çok pişman olursunuz. Allah Teala muhafaza buyursun. Evet. Çok yiyende ne olmaz? Kalp yumuşaklığı olmaz. rikkat kalp olmaz. Lezzeti münacat, Allah'a yalvarmanın lezzeti bulunmaz. Zikirden etkilenme bulunmaz. Diline zikir gelse bile kalbinde huzur, ama çünkü çok yemiş. Kalp ondan lezzet almaz ve etkilenmez. Onun için Ebu Süleyman-ı Darani Katya sallallahu anh. Dara'da ziyaret etti Şam'da Evliya'nın reislerinden Ne buydu mübarek adam? Kalp acıkırsa e, ne olur? Yumuşak olur Kalp doyarsa Kör olur Kör olur ve şaşkın olur E onun için Sünnet nedir? Doymadan He? Adama şimdi kalk diyorsun sofradan Daha doymadım ki diyor. E doymadan kalkacaksın ya! mübarekeden bu kadar hadis okuyoruz da doymadan kalkacaksın diyoruz halbuki doymaya çalışıyor hala doymaya çalışıyor yani bu doymaya çalışmak kadar bidat var mı ya sana diyoruz ki doymadan kalkacaksın sen hala diyorsun ki doyamadım yani ne ters bir e, anlayış ya hiç İslam anlayışı sünnet anlayışı değil Allah'ım bize her işimizde sünneti nasip et sarık sünnet kolay kocaman bir kafaya koy misvakta mübarek he Baston sünnet, bir tutam sakal, e az yemek sünnet, bu nerede? Onu da kılıfını bulmuş. Misafirlikte çok yemek caiz. <gülüyor> ya misafir alacaksın, ya misafirliğe gideceksin. Doğru mudur bu laf? Bu doğrudur, kitabidir. Kitabidir şimdi ben kitapta olan İhsan Efendi rahmetullah Öyle yapardım, bu hareket çok zaten yemezdi de. Mutlaka evine misafir alırsan, misafir utanmasın diye misafir bitirene kadar sen de Yiyeceğim ama ben öyle yapmam, ben arada oyalarım yiyormuş gibi yaparım misafir bitirir o arada zaten ben zaten konuşmaktan yiyemiyorum ki dır dır dır, dır. <gülüyor> çok geveceliyim bak ondan sonra e, ama misafir utanmasın, mahcup olmasın diye ne yapacaksın? sen de yiyeceksin, o zaman misafir alırsan e, onu utandırmamak için sen de yersin çok yemenin bir çaresi sana anladın? bir de misafirliğe gidersen efendim Bunlardan müsaade edilmiş ama Arkadaşını sevindirmek için yersen, he? Yani adam akide yemen istiyor, sen de iştah yok yemen yok. Ben de çok olurum öyle. E adam da illa yedirmek istiyor. E yani orada menekela tam vakili Yüceliyim ya duru. Ebu Yazid el Baslamikat desallah. Sevindirmek için kardeşini yerse zararı yok diyor Kalbine de zarar vermez, mideye de zarar vermez. He? Şekere de dokunmuyor ha? Yiyorum baklavayı dokunmuyor. Nasıl oluyor? niyet meselesi he? niyet meselesi yani adamı sevinmez adamı da illa baklava yerek sevindiremezsin ki canım sen de oradan biraz ekmek al ucundan illa dokunanı yedemedik sana açlığın faydaları var boynunu kırdırır şişkinliğini azaltır kibrini gururunu azaltır değil mi? nefis bile ateşle terbiye olmadı neyle terbiye oldu? açlıkla terbiye oldu sen sensin ben benim diyordu şimdi sen, sen Rabbul Aleminsin demeye başladı Allah'ın belasını unutmaz Azabını unutmaz, açların halini unutmaz, bela halini unutmaz Mesela açlığın faydaları, şehvetleri kırar Değil mi? Mide tok oldu mu bütün uzuvlar? Aç olur Ne yiyeyim, ne içeyim, nereye bakayım, ne tutayım, nereye gideyim? Mide aç oldu mu bütün uzuvlar? Tok olur Nefsin şehvetini ancak e, isteklerini ne kırar? Açlık kırar Tabi hepten açlık değil, hepten açlık da adamı öldürür onu demedik yani Nefsi terbiye edelim derken Nasrettin Hoca'nın eşeğine dönmesin ha, ne yaptı? A, yemini az azattı, azattı. Az her gün Hayvana tasarruf yapıyor ya Mübarek <gülüyor> adam <gülüyor> hayvana tasarruf mı olur? Koy işte Yani ölmeyecek kadar yesin Bazı hayvan da yemekten ölen var, develerde o hastalık oluyor yiyor yiyor O bir ayrı hastalık, çatlıyor, çok su içmekten E şimdi, efendim bir de baktı ertesi gün Bir de girdi, eşek nalları dikmiş <gülüyor> Ne dedi ya tam alışacaktı eceli gelmiş dedi. <gülüyor> ah ne eceli gelmiş de açlıktan öldürdün onu yani. Mubarek adam. Nasıl olurca öyle şey yapar mı yani? Hayvan hakkına girer mi haşa? Hikaye yani bu. Ne yapmamak lazım? Hepten de insan kendini öldürecek kadar aç kalmıyoruz. Ama dengeli olmak lazım. Ondan sonra ne yapar? Açlığın faydaları uykuyu defeder. İnsanı uykusu bırakır. Açken insan ne yapamıyor? Uykusu. Bir kıvranıyor öyle, bir kıvranıyor böyle uyuyamıyor. Şimdi normal olacak. Ondan sonra e, ne yapar? İbadete kolaylık verir. Yemek ibadetlerin kesretinden mani olur. Men eder. Efendim Malik İbn-i Dinar Hazretleri Radıyallahu Teala. Şimdi sen efendim çok yersen ne yaparsın? E, yemek alma ayrı vakit. Efendim pişirmeye ayrı vakit. Elini yıkamak ayrı vakit. Kürdan kullanmak Ayrı vakit. Sonra Halaya gitmek, Beytülmal. Beytülmal'a gitmek, ayrı vakit. Yani Malik İddin Hazretleri dedi ki, Rabbimden utandım ya tuvalete gitmekten çıkmaktan dedi ya. Onun için orucu tercih ediyorum dedi. Utandım diyor. Adam ne yaptı yaylada? Şey, şehirde, şehirde, bandırmada. Ne dedi? Elizabeth Hazretleri'nin yanında. Şimdi dedi böyle oturuyorlar. Bazı insanlar bu reklamlarda da var. Bir sucuk reklamı yapıyor. Milletin ağzı burnundan sulara akıyor reklamı yapanların. E dinleyenler de gecenin 12'si 1'i çocuklar açıkmağa başlıyor. Ya <gülüyor> ne seyrettiriyorsunuz bu reklamları ya. Ondan sonra acayip şeyler. Yiyecek şeyleri teşvik teşvik. Adam da dedi ki evliya oğlan da yanında falan. Şimdi dedi yaylada olacaksın dedi. Bir suyun başında o bir kuzu yersen bir de suyu içince kuzu yeritiyormuş. Öyle sularda var ha. Yaylada olacaksın dedi. Suyun başında, soğuk suyun başında bir kuzu çevireceksin içinde etse işte pirinç dolduracaksın pilav bilmem ne ondan. Sonra. Şöyle yiyeceksin, böyle yiyeceksin falan. Mübarek Ali Zafer Hazretleri baktı baktı. Sen de dedi, halabekçiliğiyle de. amma da meraklıymışsın dedi. Hakikaten halabekçiliği ya. Yani ben şimdi dişlerim de arası ayrık. Dişçiye gittim dedim şunlara kürdanla canım çıkıyor uğraşmaktan. Şunların arasını doldur diyorum ona. Ya dedi onlar dolduracak bütün etlerim mahvolur. Hani ki urda açar kürdan. Kürdan sünnettir. Aleyküm bil halal hadis-i şerifte. Kürdana devam edin diyor. E tabi çünkü neden? E, abdest Risalesi'nde zaten var benim, e, aralarda et kalır çünkü melekler eziyet duyar, hem dişler çürür, diş taşı olur, hem de melekler eziyet duyar, e, ağzımızda dudaklarımızda melekler var, salavatımızı yazma ve sair amellerimizi, özel zikir için olan dudak melekleri var, e, bunlar çok eziyet duyar bu ağız içinde kalan, onun için zaten şu kadar bir et yayıyorum yemiyorum onu da zorlanıyorum, hemen uğraş, e peyniri cevizsiz yemen işlerim var şu kadar bir ceviz koyuyorum peynirin yanına azıcık bir şey yiyeceğim. her dişlerim mahvul uğraş kürdanla bak ne güzel tespit etmişler işte ya demiş alması, satması, pişirmesi, kotarması, yemesi, içmesi, elini yıka ondan sonra kürdandan kürdana bile vakit geçirirken iki dakika zikir yapamazsın değil mi? hep zikirli İmam ı şafii ne yapıyor? berber bıyığını şey ederken zikir yapıyor ya efendi hazretleri biraz dur dedi dudağını keseceğim dedi kessen daha iyidir zikirsiz durmaktan dedi Yani adamlar böyle vakitleri Saniyeleri nefesleri böyle kontrol ederek ahirete gittiler bak bütün ümmet onların ilimlerinden yararlanıyor Bizim gibi yeğit yataşşağı adamlar ne bırakacak geriye? Ne eser bırakacak? Ne eser bırakacak? Eşek bile semer bırakıyor sen ne eser bırakacaksın arkaya? Senin hangi faziletin kalır kim ne konuşacak senden yani? Allah için, din için. Onun için, vakit lazım. Helalından rızık kazanacaksın. Ondan sonra çoluk çocuğa bakacaksın. Ondan sonra ibadet, ibadet, ilim, amel, ihlas. Bunların yollarına sülük etmek lazım. Ondan sonra aç kalmak, yani çok yememek ne yapar? Cismi hastalıklardan muhafaza eder. Efendim, hastalıklardan muhafaza eder. Ondan sonra e, mal kalır. E, kalanları sadaka vermek gibi bir imkan doğar. Ya! Bir adam diyor, Efendim, çok yiyorsa diyor, bırak şeyh olmayı, mürit bile olamaz diyor. Çok güzel bir laf değil mi? Bırak şeyh olmayı, salik bile olamaz. Yani senin mürit olmanın bile şartı nedir? Ki en başta sana ne derler? Riyazat. Yani az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek. Bunlar bu yolun efendim, faydelerindendir. Ondan sonra ne geldi? Şeyh olacak adamda. Efendim, riyazat lazım Şerata, sünnete uygun şekilde az yemesi lazım وَقِلَّتِ الْقَوْلِ Az konuşması lazım Şimdi az konuşması lazım, bu haftaya kalsa Öyle mi? E şimdi bir az konuşmasında da çok konuşmak lazım Yani bir saatte az konuşmak var Madde madde var Ne konuşacağız? Efendim konuşacaklarımızı söyleyelim Az uyumak meselesi konuşuluyor Çok namaz meselesi konuşuluyor Çok sadaka meselesi konuşuluyor çok oruç meselesi konuşuluyor ondan sonra efendim, sabır sabırla ilgili ilimler şükür meselesi tevekkül meselesi yakın meselesi sekavet çömertlik kanaat meselesi tümenine nefs, mutmeyinlik meselesi ilim hilim tevazu sıdık haya vefa vakar var böyle şeyh? var böyle şeyh var mı? var, var. var. böyle mürşit var mı dünyada? var, var. onlar olmasa dünya durur mu? Durmaz. Yağmurlar onların metne yağıyor. Yiyorsak içiyorsak böyle mürşitler var. Allah Teala bulanlara sebat nesri beylesin. Amin. Bulamayanlara buldursun bulmak nasıl eylesin. Amin. Esas mesele de dediklerini duymak ve amel etmek nasip eylesin. Amin. Bu vasıflar kısaca anlatılacak. Bu arada bize de yani bir Müslümanın nasıl olması gerektiğine dair bazı iyi huylardan teşvikler yapılmış olacak. Rahman. Tamam efendim. Şimdi dualar var kısaca. Oturun, ya benim sesimi kısaltıyorsunuz. Duayı da bitiriyoruz, hemen ayaklanıyorsunuz. Duayı bitiriyoruz, salavatı bitirdikten sonra televizyonu kapatıyoruz. Televizyon yayını kapatıyoruz. Bazı şeyler televizyonda uygun değil. Retük açısından. Anladınız mı? Anladım. Ne anladınız? Yine ayak kalkacaksınız. <gülüyor> Yine ayak kalkacaksınız beş dakika sonra. Ben, daha yemek yememişim, bir şey etmemişim. O vaziyet gelmişim kaç saattir. Aç açık vaziyette, ben az yiyorum yani verdiler, yemek vermedi hanım sağ olsun yemekler veriyor dolu da az yedim, sohbette geğirtip, peyitip durup da şimdi bir de az yemekten bahsedeceğiz bir de çok yeseydim rezil olacaktım size hiç de tesir etmeyecekti, şimdi size tesir etti herhalde biraz Ha şimdi benim sizden fazla işim var, yetiştirmem gereken de işlerim var ama bazı ilanlar var, şimdi birkaç duamızı yapalım kısaca Ondan sonra, Efendimiz en son salavat, sesli salavatı getirince, sesli salavatı birlikte getirince yayın kapanıyor. Ondan sonra da bizim burayla alakalı özel konular oluyor. Televizyondaki adamın duymasına gerek yok. Onu da sizden paylaşalım mı? E paylaşalım çünkü bazı bana diyorlar şunu söyle, bunu söyle. Ben nefsim için bir şey söylemiyorum. Kendiminde bir karım yok yani bu işlerden. Allah razı olsun, hizmet yürüsün diye uğraşıyorum, didiniyorum. Evet. E mescid Aksa Yahudiler tarafından kapatıldı, ezan okunmuyor, e olacağı neydi? Açılacak inşallah. inşallah. Yahudiler merak etmesin. Her geçen dakika sonlarına yaklaşıyorlar. İnşallah. İnşallah. Kesin ayet var, inşallah da temel yok. Garanti söz veriyorum sana. Velâ akıbetünün müttakîn, akıbet müttakîlerin olacak. Yahudiler Hz. Mehdi'nin imam olduğu günleri efendim şimdiden düşünsünler, onun sıkıntısı bassın onlara. Bütün Müslümanlar Mescid-i toplanacak. Hazreti Mehdi imam olacak. Allah zürriyetlerimize nasip eylesin. Amin. Onun için onların sonu yok, husrandır. Ama buna alet olan Müslümanlara da Allah Teala hidayet versin, ıslah etsin. Amin. Efendim Filistin'e yardım etsin. Amin. En yakın zamanda bütün dünyanın Filistin devletini tanımasını nasip eylesin. Amin. Bugün İsveç tanıdı. Filistin'i devlet olarak İsveç tanıdı. İşte gavurların tanımasına muhtaç olduk. Tanımasan ne olur be Yasak kalkmış şimdi bak da dua etmeden kalkmış Son haber kalkmış diyorlar Kaldıracaklar onlar korkaktır öyle kolay mı öyle işte? Müslümanlar maşallah direniyor orada Filistin Gazze maşallah direniyor Yani onların yerinde yani yine maşallah Arapların güzel bir direnişi var Yahudi'ye karşı yani benim diyen millet yapamazdı onu Yine Allah Teala seçkin millettir Resulullah milletidir. sallallahu aleyhi ve sellem Allah onlara yardım eylesin Evet biz onlara duacıyız. Ya Rabbi bu teröristleri kahreyle. Allah'ım bunları helak eyle. Allah'ım bunlara silah verenleri de kahreyle. Allah'ım bunlara imkan fırsat verenleri de kahreyle. Allah'ım güçlerini kuvvetlerini iptal eyle. Afin. Askere, polise, vatandaşa silah çekenleri helak eyle. Kahreyle Allah'ım. Allah'ım yüce Allah'ım, aziz Allah'ım, galip Allah'ım. 30 senedir, 40 senedir bela aldılar bu milletin başına. Allah'ım şunların sonunu getir ya Rabbi. Afin. Sonunu bitir ya Rabbi. Afin. Böyle korkak, böyle müptezel, kalleş, efendim, şerefsiz adamlar. Ama bunları adam yerine koymaktan da bizi muhafaza eleyin. Bunları muhatap almaktan da muhafaza. Amin. Herkes kendi mesuliyetini bilsin. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulü ar-ra'iyet. Hepiniz çobansınız, sürünüzden mesulsünüz. Kadın kocasının malında diyor, evinde diyor. Bak, hadis-i şerif tek tek devam ediyor. İnsan çalıştığı yerde mesul. Ya öyle ya, işverenin malını da zayi edemez. Orada da ona sorar. Ama işveren de işin hakkını zayi edemez. Orada da ona sorar. Yani Hz. Ömer R.A. niye ölmek istedi? Haçtan dönerken yattı böyle, ay falan açıkta, baktı öyle. Ne dedi? Burada ders yaptık kaç sene evvel. Ya Rabbi, mülklerim arttı. Yani halifelik yerlerim artıyor. İslam fetih, fetih. Hazreti Ömer döneminde çok fütühat oldu. Ben bunları yönetmekten aciz kaldım. Efendim işte Dicle'nin orada bir hayvana bir şey olsa Allah Ömer'den sorar. Onun için dedi, ben sorumluluğa girmeden canımı al dedi de Hazreti Ömer öyle vefat etti. Korkusundan. Ömer bin Abdülaziz gibi en büyük adaletli, dörtten sonra beşinci sırada değil fazilette beşi olmuş. Öyle mübarek insan. Ömer bin Abdülaziz. Ne diyordu? ahirette görüldü vefatından sonra yani bacağı kırılan keçinin hesabındayım hala diyor. Bacağı kırılan, köprü kırılmış, oradan keçi düşmüş. Bacağı kırılan keçinin hesabındayım. Kolay işler değil. İş verenlere insaf versin Allah Teala. Fazla kazanma hırsından onları kurtarsın Allah Teala. Bu ne ya? %1500 kazanmanın lüzumu var. %300 kazan. Masraf yap şuraya da düzgün yap ya. Buraya ya. Masraftan keçe keçe keçe azdan milleti Maaş da vermeyecekler, oruç tutturacaklar ya İftar da vermeyecekler Adam maaşı bırakmış Gitmiş çalışma Demiş ki yani Boğaz tokluğuna demiş Ne maaşı ya Ye ekmek versem yetmiyor mu demiş yemek vermek Adam demiş tamam demiş yani açlıktan öleceğimize Maaş da istememiş Günde bir yani yemek Bir de kalkmış diyormuş ki Hiç bir ikramın olmayacak mı? Patron diyor Adamı sadece boğaz tokluğuna çalıştırıyor bir de demiş ki, hiç bir ikramın olmayacak mı demiş. İşçi de bakmış böyle, e pazartesi, perşembede oruca niyet edeyim bari demiş. Yani rezillik yani, rezillik. Bu bizim Anadolu fıkralarındandır. Ama olmuş bir şey yani. Olmuş bir şey yani. tokluğundan da ikram istiyor patron. Utan be. Allah insaf versin, yüzüne kan versin be. Bu ne ya, bu ne ya, Kaçmıştı kazanacaksın, ne ya? Bu dünya sevgisi. Bu makam, bu mal hırsı var ya Bütün milletin katili etti bunları ya Kim milletin katili et? Yoksa tedbir alırsan her şeyin sünneti var Tedbiri var Tedbirinizi alın diyor Kur'an Kendinizi tehlikeye atmayın diyor Kur'an Ayet var bunlar sana Sana bana indi ya Bu Kur'an mezarlıkta okumak için müsaade indi Bunlar nerede lazım Ne diyelim Biz dua diyoruz Allah Teala Dualarımızı kabul eylesin Amin سبحان رب العالمين على الباب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المسلمين محمد موعدي الله نعوذ بك الجنة ونعوذ بك من النار الله نعوذ بك الله الجنة ونعوذ بك الله من نعوذ بك وما قرَّبَ إلَيَّ مِنْ نعوذ بك من النار وما قرب من قبل عمل. الله من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله تعالى نعوذ بك من شر من نبيك محمد صلى الله عليه ve en telmüste ani aleke belagh belahum le wala quwete illa billahi aliyin azim amin allahumma inna naselkum min alkhayri kulli ajili wa ajili ma alimna alim. min ma lam na'lam na'udubik min sharri ala qadir يَارْحَمَ Ya يَارْحَمَ الرَّاحِمْ İçimizde ne hayırlı muratlarımız varsa heştane ne korkularımız varsa emniyete tebdil günahlarımızı mahveyle, hasenata tebdil yolunda yaşayıp yolunda ölmek müessere eyle, yavrularımız, çoluk, çocuklarımız salihin, salihat eyle, hak ile. Allah'ım buradan dağılmadan affeyle, lutfeyle, mağfiret eyle, merhamet eyle, Allah'ım ne hayırlı dilekler ameliyat olacaklara, hayırlı başarılı ameliyatlar nasip Amin. eyle, Yoğun bakımda olanlara eceli geldiyse iman selameti nasip eyle. Amin. Eceli gelmeyenlere sıhhat afiyet nasip eyleyip yeniden eski sıhhatlerine malik eyle. Allah'ım özel hayırlı dilekleri, muratları olanlar var. Amin derken sen kalbinde olan niyetleri biliyorsun. Onlar niyetlerini tutarlar. Yakından uzaktan kurban olduğum Allah mübarek gece hürmetine, okunan ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler bereketine, sen fazl-i herkesin hususi özel muradını hayırla ihsan eyle. Amin. Şerlerden muhafaza eyle ve ya hayır'ul nasirin ve ya hayr'ul fatihin Ayin. amin diyenden narjuhumden muhafaza ile galip İslam alemine yardım eyle Suriye'ye yardım eyle Mısır'a yardım eyle Filistin'e yardım eyle Doğu Türkistan'a yardım eyle Allah'ım mazlum Müslümanları halâsayla, esirleri halâsayla, hapishanedekileri Müslüm, mazlum Müslümanları halâsayla, Allah'ım Yahudileri kahreyle, Amin. onun yandaşları olan bu PKK teröristlerini kahreyle, Allah'ım İslam'a Müslümanlara zarar verenleri helâk eyle, Amin. güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle, Amin. imha eyle. Ya Rabbi milleti sokağa çıkarıp da oraya buraya dalın, sokağa çıkmaya davet edenleri de kahreyle helak mahveyle Ya Rabbi Amin. ve ya hayran İslam'a yardım edenlere yardım eyle İslam'ı yaşayıp yaşatmak isteyen yöneticilerimizi aziz eyle Amin. imkan ve kuvvetlerini Ya Rabbi teksir eyle Amin. ve bu şerlere mani olmaları için kendilerine imkanlar halkeyle Amin. Ya Rabbi alemin ve ya hayran nasirin dualarımızı kabulü ve hayırlı muradlarının husûlü için Es salatu vesselamu ya Rasulallah assalatu vesselam aleyke ya habib allah salatu vesselam aleke ya seyid el ve el allahumma salli ve sellim ve barik ala seyidina muhammedin nebiyil ummi el habib el ali el kadir el ve ala ali ve sahbi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve el hamdulillahi rabbil alamin Dua size hem tüm kardeşlerimizin günü, el-Fatiha'a almışsınız. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Malik yevmiddin İyâke ne'abdü ve iyâke nesta'în